Nisan Nisanı programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, beraber Polat Doğru ile birlikte bir farkındalık yolculuğu yapıyoruz. Bugün bir... Nefis bir konuğumuz var. Eda. Konuğumuz var. Ebru Tuay Hoş geldin. Hoş buldum. Çok sağ olun. <gülüyor> evet, Ebru seni ilişki terapisti olarak tanıtıyorum. Doğru mu? Doğru. Evet. Böyle ilişkisi bozulanlar. <gülüyor> Koşuyorlar böyle. <gülüyor> tak tak tak kim o diyorum. <gülüyor> Bozuk ilişki var. Evet. Bozuk. Önemli değil mi ilişki? Hayatın merkezinde o var. Evet. O var. Önce kendimizle ilişkimiz. Ben Herhalde sürekli mi? söylüyorum Polat'a ilişki çok önemli. Çok önemli diye bir türlü inandıramadım. Ben inanmıyorum hocam. Vallahi billahi <gülüyor> Vallahi çok önemli. Şimdi inandım hocam. Hep şimdi inandım. Evet. Tabii canım yani bu işe bir şahit lazımdı ondan dolayı. Evru'cuğum iyi ki geldin, özlemişim. Ee, ya biraz önce konuşuyorduk, 20 yıla yakındır ben seni tanıyorum. <gülüyor> Ablacığım yani zaten kendin 25 <gülüyor> yaşında falan gözüküyorsun. Ee, evet, hakikaten özlemişim, hoş geldin. Ee, şimdi e, beraber olmamızın bir vesilesi var, yeni bir kitabın çıktı. Evet çeyiz ee, sandığı onun <gülüyor> üzerinde konuşacağız. Ee, bir kere her şeyden önce seninle çok gurur duyuyorum. <gülüyor> İyi ki varsın. Ve hakikaten e, böyle aydınlık bir gelecek için çalışıyoruz. Ve onun önemli bir basamağı bir taşısı. Ee, o kitapta böyle enteresan bir e, kavram bana dedim vah! Wow! Her şeyi tek başına yapmak, güçlendirmekten çok yalnızlaştırır hı hı. diye bir şey söylemişsin orada. Hı hı. Daha doğrusu sana söylenmiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, Büyük annen içerisinde. Hı hı. Enteresan geldi bana çok. Ben, benim de yani çok ilgimi çeken yerlerden bir tanesi. Öncelikle bu hikayede yani bir babaannenin torununa yaptığı hı hı. anlatım üstünden gidiyorsun ve Nefis mesajlar var içerisinde. Bu her şeyi tek başına yapmak, güçlendirmekten çok yalnızlaştırır dediğin yerde de ben okudum, bir daha okudum, bir daha okudum. Ya diyorum biz bunun tersini biliyorduk. <gülüyor> Aslansın tek başına her şeyleri <gülüyor> başardın diye. Yani evet. Evet. yap kopartırsın sen halledersin falan diye. Ne, ne demek istiyorsun burada? Ya bir kere çok teşekkür ederim. Burada olmak çok mutluluk verici benim için. İşte benim burada olmam da Tek başıma yaptığım bir şey değil. Hı hı. En önemli destekçim sizdiniz hayatta. Minnettarım. Şimdi bütün hızımı aslında seninle yaptığımız çalışmalardan evet. alıyorum. Sana da minnettarım. Ve eğer desem ki ben bunları tek başıma başardım, çok çalışkandım, çok azimliydim, şöyle akıllıydım, işte böyle motiveydim filan. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir an için öyle varsayalım. ...hayatta herkes yolumu kapamaya çalışmış olsun... ...ve ben her şeyi buna rağmen... ...tek başıma yapmış olayım... ...asla bu kadar mutlu olmazdım. Ee. Yaşam... ...paylaştıkça... ...anlam bulan bir şey. Bakın bütün mesela bayram... ...dönemlerinde falan reklamlar hop bunun üzerine... ...olmaya başlar. Yok Hı -hı. içecek reklamları... ...çikolata reklamları falan. Hep bir bakarsınız... ...böyle <gülüyor> kalabalıklar... ...aa işte birkaç jenerasyon bir masada... ...falan. Hı -hı. Mutluluğun resmi... ...o ilişkilerden... ...çizilir. Hı -hı. Hı -hı. Ee, şimdi... Kendi başına başarmak çok güzel. Hı hı. Bununla beraber tek başıma yapacağım gibi bir iddia ile hareket etmeye başladığımızda... E, ...bir şeyleri başarırken daha derin ve anlamlı birçok şeyi başaramamış oluyoruz. Hı hı. Yani bir ayrım koyuyorsun o zaman evet, sen evet. Başarıyor olmak tek başına güçlenmek anlamına gelmiyor diyorsun. Gelmiyor. Bir yandan yalnızlığı da beraberinde getirdiği Hı -hı. için aslında kendi içinde bir başarısızlık hikayesi de var diyorsun. Kesinlikle öyle diyorum. Yani bir, bir şey düşünün. Koştuk koştuk koştuk koştuk koştuk. Finişe geldim. Bir dönüyorum. Hiç görünürde kimseler yok. Fakat arkada öbek halinde mesela beş kişi takılmış yolda bir şeye. Kaka rakikiri gülüyor. Bir şeyin sohbetini yapıyor ve... Evet, ben kazanım ben önce bitirdim ama paylaşacağım kimse yok. O zaman gerçekten bu bir başarı mı acaba? Evet, evet, çok daha. Ee, Ebruciğim, sen e, kendini ilişki terapisti olarak e, tanımlıyorsun ve sana derim değişik yaşlarda, değişik e, ortamlardan e, bizim toplumu temsil eden böyle insanlarla görüşüyorsun. Şöyle baktığın zaman. <gülüyor> Tekrar eden temalar var mı bu <gülüyor> e, geldiği zaman? ilişkisi aksamış <gülüyor> e, ve yaralanmış insanlar ve yardım istiyorlar senden <gülüyor> hakikaten. Kesinlikle var. Ee, inanın benimle çalışmaya gelen kabaca söylüyorum. 10 kişiden 8'i bir kere muhakkak sizin... Yetişkin çocuklar kitabınızı okumakla görevlendiriliyor tarafından. Hmm. Çünkü sık sık tekrar eden durum yetişkin olmakla ilgili bilinçsizlik. Hmm. Şöyle bir şey özetleyecek olursam ben şimdi evlendim veya ben şimdi çalışıyorum falan hayatımı kolaylaştırsın insanlar. Bana benim yapmam gerekenleri birileri yapsın gibi hmm. bir beklenti var. Hmm. Beni anlasın kocam, kayınvalidem kabul etsin, canım ben farklı bir, ben böyle biriyim. Hep başkasından bir beklenti var. Yani henüz yetişkin olmakla ilgili durumu tanımlamadığı zaman insanlar tıpkı çocukluktan beri ova geldikleri gibi etraflarındaki durumu düzenleyen ve ondan sorumluluk alan birileri olsunlar ve onlar da hesap sorabilsin istiyorlar. Evet. Önce oradan bir adım bir geri gelmek gerekiyor. Bir kendi alanı mı tanımlamak Hı -hı. ve kendi sorumlulukları mı farkına varmak gerekiyor. Hı -hı. İşte o noktada sizin Yetişkin Çocuklar kitabınız inanılmaz iyi bir e, rehber. Evet, e, Yetişkin Çocuklar e, tanımını da yapalım isterseniz. <gülüyor> e, bedenen gelişmiş, yetişkin olmuş ama zihnen ve ruhen... Henüz daha olgunlaşamamış insanlar ki en belirgin tahmin ediyorum sınırlar ve sorumluluk bilincinde bir hı hı. E, gelişmemişlik var. Hı hı. Ve bu insanlar kötü insanlar değiller. Son derecede akıllı olabiliyor, meslek sahibi hı. şu bu ama e, bu sınırlar ve sorumluluk bilinci gelişmediğinden dolayı Geçenlerde bir e, konferans dolayısıyla İzmir'deydim. Çok sevdiğim bir büyüğüm. İşte dedi, aa, efendim, aa, işte dedi, hanım dedi, mercimekli köfte yaptı dedi. Ve diyebilirim ki bir buçuk kilo mercimekli <gülüyor> köfte koydu ortaya. Bu bitecekti <gülüyor> <gülüyor> Ve e, bunu sevdiğinden dolayı yaptığını biliyorum. E, itiraz edip hayır bitecek diyor. <gülüyor> e, ne kadar enteresan bir şey yani... E, ve bu tip dinamikler olabiliyor hakikaten. Hı -hı. Bunu giyeceksin. Tam tamam. da dediğiniz gibi ilişkilerde öyle güzel ortaya çıkıyor ki mesela diyor ki e, ben diyelim ki işte bu akşam annemlere gidelim dedim. Beni sevseydin. Sen de benimle. Sen değil. de ve unutmuş adam mesela işten geç çıkmış bilmem bir şeyler yaşamış kendince. E, demek ki beni sevmiyorsun. Yani burada konunun ne olduğu önemli değil. Önemli olan ...senin ne düşündüğünü ben biliyorum kısmı. Çünkü evet. dünya sadece benim gözümden görüldüğü gibi bir dünya. Evet. Böyle olduğunu, gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Ay da beni sana. takip ediyor zaten evet. değil mi? Evet, evet. evet. evet. evet. evet. Tıpkı ya. küçük çocuklar küçük gibi çocuk senin tabii. söylediğin. 3-5 hani yaşında bir çocuk yürür yürür, döner döner bakar. Ay da beni takip ediyor der. Evet. Yani tamam, bütün mesela. dünyayı kendi üzerinden tabii, tabii, anlamlandırır. Tabii. Evet, <gülüyor> Onun da kendine göre bir mahsumiyeti var. <gülüyor> evet bu 3 yaşında çok tatlı. Tabii o zaman. Ama 33 yaşında çok sevimsiz bir durum. Evet. Evet ben kendim de bunları yaşadığım için <gülüyor> <gülüyor> bu dönemlerden geçtim ben. <gülüyor> evet. Baya ilişki terapist de yoktu. Kendi <gülüyor> öğrendim. Ve kitap yazmamın altındaki en temel konulardan bir tanesi de ya ben iyi bir insanım. Benim ülkemdeki insanlar da iyi insanlar. Ben çok sıkıntı çektim bunları öğrenmek için. Bari kitap yazayım da falan. Çok şükür de çok ilgi var hakikaten. Şimdi benim dikkatimi çeken Aha. konulardan bir tanesi. biz. Önce şunu da söyleyeyim. Değerli izleyenler, Ebru ve Polat beraberce başka bir televizyon programı <gülüyor> yapıyorlar. Ondan dolayı onlar çok bol bol konuşuyor birbirleriyle. Ben bu fırsatı bulmuşken onun için iznim de Tabii hocam. özlem gidileceğim. Estağfurullah hocam ben zevkle dinliyorum sevgili <gülüyor> tamam. arkadaşım. <ve> Oldu. <gülüyor> Başkasına duyduğu öfke çoğu zaman kendine olan ihtiyacından kaynaklanır diye bir cümle kullanıyorsun. <gülüyor> ve sen ilişki terapistisin. Yani bu boşu söylemezsin bunu. <gülüyor> Şimdi önemli bir şey. Bu e, öfke konusunda biz e, Polat'la konuştuk. Hı hı. E, öfke çok önemli bir konu ve e, bizim toplumsal yaşamımızda, bireysel yaşamımızda, aile yaşamımızda e, böyle bir güç kaynağı olarak falan da kullanılır. O bakımdan da öfkeyle ilgili ayrı bir ilgim var şimdi. Bunu biraz açar mısın? Tabii. Şimdi öfke son derecede normal bir duygu. E, yalnız Birdenbire ve tek başına var olamayacak bir duygu. Öfkelenmenize neden olacak daha derinde temel bir yaşantı var her zaman. Eğer onun ne olduğunu bilemezsek, öfkelendiğimiz durumla ilgili yapıcı ve kalıcı bir gelişim ortamı yaratmamız hiçbir zaman mümkün olmaz. Korkutabiliriz, baskılayabiliriz, şey yapabiliriz hatta yani duygu sömürüsü yapabiliriz bu öfke üzerinden falan. O an için o durum çözülmüş gibi gözükür. Ancak içimizdeki o boşluk daha büyüyerek devam eder ve ilişki ortamı da zehirlenmiş olur, pislenmiş olur. Evet. Çünkü mesele, ne deriz? Yani ilişkilerde en önemli şey nedir? Samimiyet, Samimiyet dürüstlük yok. değil mi? Evet. Kendimi getirebilmem o ilişki içerisine. Evet. Ee, onun olabilmesi için önce kendimi benim bulmam lazım ki getirebileyim kendimi. Evet. Şimdi bir şey oldu kızdım, öfkelendim. Öfke ne bilirim? Tabii öfke de olacak ilişkinin içerisinde. O anda o tepkiyi de vermiş olabilirim. Ancak sonra durup bir düşün, ya ne beni bu kadar rahatsız etti bununla ilgili diye düşünmem hmm. lazım. Hmm. Birçok sebebi, utanmış olabilirim bir şeyden, bir kom aşağılık kompleksim olabilir, yüzleşmem gereken. Hmm. E, sevgiyle ilgili bir ihtiyacım olabilir, yeteri kadar sevilmediğim kanaatinde olabilirim. Ne olduğunu bulmam lazım ki getirebileyim. Hmm. Ve... Oradan hareketle gerçek bir ilişkiyi yaratabilelim birlikte. Evet. Öfke çok güçlü zaten ya. Başka bir şeye de yer bırakmıyor. Ancak, ancak sen ayılırsan bulmam mümkün onun Aynen, arkasında evet. ne olduğunu. Karşı tarafın da sana yardımcı olması mümkün değil. Ve ben o şeyi de görüyorum böyle. Öfkelenmiş... Bir yandan da istiyor ki birileri onu anlasın, bulsun evet. bunun altında ne evet. olduğunu. Hı hı. Bulunmadıkça bir kat daha öfkeleniyor evet. bu sefer. Bu bir kısır döngü Aynen. yaratıyor. Öyle, büyüyor. Gittikçe evet. büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor, devam ediyor. Dininin e, kulağını çınlatacağım ve bir hı hı. paylaşım yapacağım. Demir Demirkan hı hı. E, bizim programlarımıza evet, geldi, paylaştığım çok saygı duyduğum, sevdiğim bir dostum diyeyim. E, ve filozof olarak görüyorum onu. Onun müziğinden pek anlamam ama... İyi konuşuyoruz. Bir programda e, bu saygı üzerine konuşuyoruz. Ve şöyle bir e, şey geldi. E, sokak röportajı falan yaptık. Ondan sonra dedim ya Demir'ciğim bazı insanlar dedim e, saygıyı talep ediyorlar. dedim. Adam dedi yüz ifadesi sesinin tonuyla şu sıra bana saygı duyuyor. Bana saygı diyor. Onlar dedim talep edince benim de veresim gelmiyor. Daha da da böyle kendimi çekiyorum dedim. Abi niye vermiyorsun dedi. Adamın ihtiyacı var. Evet. <gülüyor> Orada kala kaldı. Düşündü. Evet. Hı. Bu bir ego meselesi. Hı. Ve ben o adamın gözüyle, yani onun öyküsünün hı hı. arkasını görebilsem, canı bunun saygıya ihtiyacı var. Ne kaybederim ben? Hı hı. Verebilirim hakikaten. Hı hı. Benim için bir adım oldu o hakikaten. Ve sana derim bu öfke içinde bakılabilir. Yani öfkeli adam geldiği zaman o öfkenin o öfkenin arkasındaki öyküyü görebilsem evet. ve onun acısını hissedebilsem herhalde onunla dans edebilirim ama kolay değil hakikaten. Hı hı. Çünkü genellikle ne yapıyoruz? Öfkelenirsen ben sen bana bir öfkelersen ben sana evet. iki öfkelendiririm. O da diyor ki iki mi? Ben sana 4 veririm. Hadi 15 dakika sonra. Olur. 16'ya 16, ya 16 kavga ediyoruz yani. <gülüyor> Maalesef. Evet. O iş çok büyüyor. Ya burada nefis bir kavram kullanmışsın bu kitapta. Ben, ilk okuduğum zaman da beni acayip çarptı. Faili meşhul kavgalar diye bir şeyden bahsediyorsun. O <gülüyor> da bir açsana ya. Yani evet. Terim olarak bir kere yaratıcılıktan dolayı kutluyorum. Sağolun. Teşekkürler. <gülüyor> evet. Evet hani faili meşhul cihayetler gibi. Yani ortada bir şey var görülüyor. Aha. Değil mi yani? Evet. Bir bi, bi, bi. ...kan dökülmüş, bir şey olmuş. İlişkilerde de öyle. Hı hı. Yani eve giriyorsun... ...havadan belli, bir mutsuzluk var. Çocukların böyle gözünün feri sönmüş. Ee, bir yaratıcılık yok ortamda. Her şey ölçülerek yapılıyor. Öyle ortamları bilirsiniz. Bazı sınıflar öyledir mesela. Evet. Bir sınıfa girersiniz. İçeri girersin böyle. Değil mi? Hani bıçak keser. Hani öyle yoğun bir... ...hava vardır içeride. Ee, i̇lişkilerde de böyle. Görüyorsunuz, yerde bir sorun var. Yokmuş gibi davranabiliyoruz. Çoğu zaman yani sorun mu var? Yok iyiyiz hayır her şey yolunda filan gibi de davranabiliyoruz. Böylece kendi sorumluluğumuzu veya o durumla ilgili yapılması gereken bir şeyi ötelemiş, umursamamış gibi oluyoruz. veya da e, suçlama meselesinde oluyor. Yani öf işte yeter artık hep senin yüzünden neden e, anlamıyorsun falan filan diye sürekli karşı taraftan... Beklenti içerisine girdiğimiz zaman e yani bir, bir de ben varım. Yani bu ilişki bu halde ise bir tarafı da benim. Acaba benimle ilgili olan kısmında ne? Çünkü tek gücüm orada aslına bakarsanız. Diğer kısımlarını konuşmayalım mı? Konuşalım bazen birbirimize sitemkarda olalım. Onlarla ilgili bir sorunum yok. Yeter ki diğer tarafında da arada sırada durup peki ben neredeyimle ilgili... Bir kendimle yüzleşme, bir farkına varmaya gayret etme dürüstlüğünü gösterebileyim. Yani onun için ortada hoş olmayan bir durum varsa bu kendi kendine olmadı. Evet. Tesadüfen birdenbire o gün Merkür, Venüs'ün... Bir... O yüzden olmadı. Evet. Vardır belki etkileri <gülüyor> tamam ama ona bağlayamayız doğrudan. Yok canım bağlayanlar var biz de yapabiliyoruz. İşte bağlamak çok rahatlatıcı olurdu hiç şüphesiz. <gülüyor> A dolunay var o yüzden. <gülüyor> ya, çok işitişimi anladım. Hayır çünkü ben e, kendi gerginliğimi yeteri kadar başında fark edemiyorum. Kendimle ilgili hmm. farkındalığım düşük. Tırmanıyor tırmanıyor ta patlama noktasında anca uyanıyorum demiyorum da daha dolunay vardı o yüzdenmiş <gülüyor> diyorum. ...o zaman faili meçhul cinayetler gibi... bir gözlem birikiyor. yapacağım Ebru. Aa, bir tanesi şu... ...Üniversite 2'deydim... ...etrafımda... ...kişiler doğum günlerini... ...kutluyorlardı. Hı. Üniversite 2'deydim. Demek ki 21 yaşında falandım. Hı. Dedim ki lan... ...benim de doğum günüm olmalı. Ve o gün... ...gittim, nüfus cüzdanımı açtım... ...aha orada... <gülüyor> ...doğum günü diye bir tarih yazılmış. Şimdi önemli bir gözlem bu. Bu... ...yani yaşıyorum... ...yani bizim insanlarımızdan çok olmuştur. Doğum gününü bilmeden... ...20 yaşına, 25-30 yaşına gelen falan. Şimdi ikinci gözlem de şu. Ben e, 1968'de... E, ...doktoramı alıp Amerika'dan geldiğim zaman... ...iletişim kelimesi yoktu Türkçe'de. Hmm. Muhabere, komünikasyon... ...enformasyon... ...hadisesi vardı. 1971, 72, 73'te... ...Rahmetlik Profesör Selahattin Erçük'le... ...konuşa konuşa... ...neticede... ...iletişim kelimesini ikimiz önerdik. Ve... O sırada aynı üniversitede Aydın Köksal e, bilgisayar kelimesini önerdi. Hmm. O çıkardı. Şimdi, iletişim kelimesi niye yoktu? Ben neden doğum günümü bilme durumunda değildim? Çünkü birey önemli değildi. Tamamıyla hiyerarşik, otoritenin emir verdiği ve diğerlerinin onu yaptığı bir ortamda ...birey birey olma imkanı tanıyamadığı için... Hı hı. ...sınırlarının farkına varamıyor. Sorumluluk alamıyor. Hı hı. Ve... ...yapabildiği bir tek şey var... ...öfkelenip... ...ya kaderine kızacak... <gülüyor> veya hatta <da> birini suçlayacak. <gülüyor> Ferek vurmuş bir kere. <gülüyor> Ona yapacağı bir şey yok. <gülüyor> um, o zaman... Hakikaten ben e, seminerlerimde falan böyle soruyorum. Diyorum ki çevrenize baktığınız zaman <gülüyor> soğuk, bıkkın, küskün ve öfkeli insanlar görüyor musunuz çoğunlukla? Çığ gibi kalkıyor. Her yerde var. Lütfen diyorum onlara kızmayın. Onlar bizim insanımız. Fakat büyürken aklı inkar edilen insan varoluşu inkar edilmiş oluyor. Çünkü en temel insanı tanımlayan özelliğimiz akıl. O nedenle hiç hayret etmiyorum yani senin karşına gelen tabii o insanlar böylelikle kendi varoluşunu keşfetmeden ıı, ilişki kurmaya çalışıyor. Ama sıfır herhangi bir şeyle çarpılınca netice sıfır oluyor. Mutlaka bir rakam olması lazım ki ilişkide bir şey olsun esas itibariyle. Bunu paylaşmak isterim. Çok önemli bu iki gözlem. Benim hayatımda oldu yani. İletişim kelimesi yoktu. Şimdi çok şükür... Bak... <gülüyor> ilişki terapistiyim diye biliyorsun. Çok önemli bir gelişme ve çok şükür... Birey olma konusunda bilinçli... Yani çocuklarını birey olarak iliştirme konusunda bilinçli ana babaların sayısı az diye. Ondan Hı -hı. çok mutluyum gerçekten. Ya, burayla ilgili biraz somutlama için bir şey sormak Hı -hı. istiyorum ben. Hı -hı. Birisi nasıl fark eder kendiyle ilgili böyle bir şey? Tamam. Şimdi bir takım sorunlar oluyor, bir şeyler yaşıyor, Hı -hı. evde işler iyi gitmiyor falan da. Onu da ayırt etmek çok kolay değil. Yani Hı -hı. ya benden mi oluyor, ondan mı oluyor, ortamdan mı oluyor? Hani somutlama adına söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Olmaz mı? Birkaç tane şey hemen aklıma geliyor. Bir kere her şey bir yana bizler bunun için varız. Yani bir tabii, terapiste tabii, tabii. çalışabilir kişi. Bu süreci bayağı hızlandırır ve rahatlatır. Ama herkes bir terapiste çalışamayabilir. O zaman sormakla başlayabilirsiniz. Mesela kavga ettiniz. Ve oturup diyebiliriz. Ya biz niye kavga ettik? Öyle bir sohbet üzerinden gidilebilir. Ya işte çünkü sen çok şey istiyorsun da falan. Ben çok şey istediğim için kavga ettik. Ya tamam ben de her zaman yapamıyorum tabii, geriliyorum falan filan. Yani aslında merak etmekle başlanabilir. Ki o var. Aslında doğduğumuz andan itibaren hiç öğretilmesine gerek yok ki merak et Siz yani üç günlük bebek olsun, şöyle bir ses duyduğu zaman onu algılar ve onunla ilgili bir meraktan ötürü nereden geliyor diye oraya buraya bakar. Onun için aslında bu bizde var olan bir donanım. Zaman içerisinde işte bahsettiğiniz kültür e, onu boğduğu zaman sabit fikir oluyoruz böyle. Doğrular var bil, işte neyse o kadar Olur geri herhalde. kalan Anladım. bir şey yok. Evet. E, evet. İlk başa merak ederek ve soru sorarak başlanabilir. Hı hı. E, birdenbire böyle bir uyanma falan olmasına da gerek yok. O sohbetin olması dahi başlı başına o ilişkinin kalitesini çok geliştirebilecek olan bir Kesinlikle. şey. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle ee, işte biz Polat'la sık sık böyle dönüp dolaşıp korku kültürü kavramına geliyoruz. <gülüyor> Doğru. Ee, ve korku kültüründe küçüklükten beri temel bir şey verilmiş tekrar ede ede. Sen gücün kadar varsın, başka hiç önemin yok. Ondan dolayı daha ağzını açarken beraber güçlü benim, ezeceğim seni aksa halde yokum şeklinde bir, yani sürekli kim güçlü kavgası oluyor? Ee, gerçek ne, hakikat ne? Ee, geleceğimiz ne konusundan ziyade, ve yani çok acı oluyor o. Ben, pardon ya, sen Mesela ama e, bir şey de. soracağım. Bu kadar güzel gözlemler yapmışsın. Önce çok güzel bir ifaden var, yani o bir yazış tarzında, o çok hoşuma gitti. Ee, bir de böyle araya serpiştirilmiş insanların okurken böyle durup. Yeniden böyle bakacağı e, cümleler var. Onlardan bir tanesi, şimdi büyükannenle e, etkileşim içindese, Bu etkileşim içerisinde bir şey söylüyor ve düşünme durumuna geçiyorsun. Şöyle bir şey yazmışsın, düşündüğümün farkındaydı ve bunun için bana yer bırakıyordu. Çok önemli bir şey. Ana babalar da bunu yapmalı değil mi? Kesinlikle. Bir insana değerli olduğunu hissettirebilecek daha iyi bir şey ben bilmiyorum. Onunla beraber sessiz kalabilmek. Bir şey mesela bugün günün nasıl geçti diye sordu diyelim sadece. E dur. Gözüne bak. E kal dur orada. E hadi çocuğum ona sana bir şey sordum. ...aman 30 kere sorduruyorsun aynı şeyi falan... ...durumuna geçmemek. Hı hı. Evet. Çok basit bir şey bile olsa... ...bilmeye çok hevesli bir şey de olsak... ...aynı şey. Şimdi, o, o merak varsa zaten bu doğal olarak oluyor. Aklıma geldi, geçen gün bir yerde bir konuşma yapmıştım. Oranın dönüşünde genç ve çok tatlı bir kız... E, ...böyle yirmilerinin işte sonuna doğru... ...bana dedi ki, ben de işte 17 yıla giriyoruz evlilikte... ...ya dedi, peki bu monotonlukla ilgili dedi nasıl... ...şey yapıyorsunuz hani... ...böyle durumlar olduğunda... ...bazen... ...hem diyorum Allah'ım ne kadar şanslı bir insanım ben... Hı hı. ...çünkü ben anlamıyorum ilk başta bu soruları... ...nasıl dedim yani... evet dedi ya 17 yıl... Ya ...pardon dedim ya... Yani ...bir şey söylemeye çalışıyorsun... ...ben anlayamadım... ...ne demek istediğini Antırımız ...işte aynı insan... Aynı Ay, Ebru Hanım sen anlamazsan ben kime <gülüyor> konuşayım artık... ...ya neyi kastediyorsun bu... ...çünkü dedim... E, Biraz da kasten tabii yaptım ki evet. e, onu şaşırtayım ve merakını uyandırayım <gülüyor> ve böyle bir durum olabileceğini de farkına varsın diye. Hı -hı, tabii. E, ve hakikaten işte yani diyor aynı ev aynı insan 17 hangi aynı? Sen dedim farkında değil misin hiçbir şey değişmese bilmem ne kadar hücren ölüyor bilmem ne... boyu bile insanın değişiyor zaman içerisinde. Hı -hı. Saçınır, bugünkü de saçımı şey yapıp üç tane daha beyaz gördüm falan. Ya sürekli değişiyoruz. Ne Hangi ama her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Ve bazen bununla ilgili şunu yapmalarını salık veriyorum Hı -hı. danışanlarıma. Diyorum ki her sabah kalkıyorsun ya aç pencereyi, nereye bakıyorsan bak, apartman boşluğuna bak, onu, nereye bakıyorsan bak. Bana her sabah bir öncekinden farklı gördüğün iki tane şeyi not et. Şimdi insan konuşurken yani ben onun altını sık sık vurguluyorum, çiziyorum. Bir sosyal insan var. İşte roller, beklentiler, normlar, kurallar. Ee, bir de can dediğimiz bir öz var. O işte o ruh. Şimdi can can ilişkisi kurulmuşsa evlilikte müthiş, müthiş. sürekli bir dinamik var. Ee, sürekli bir cıvıltı var, sürekli bir oyun var. Elinde diye sürekli bir merak var. Ee, yaptığı şaka farklı olur, vurgular için farklı. Kendiliğinden olur çünkü can yaşamın ta kendisi. Hiçbir şey tekrar etmez. Ama yüz, yüz evliliği varsa hakikaten diye doğru. Aynı karı, aynı herif. Evet. Aynısını yapar, bilmem ne işte falan. Onun için... Artık biraz e, havaya sokmak için yeni bir şeyler alman lazım. Şunu değiştirmen lazım, bunu değiştirmen lazım falan filan. <gülüyor> tabii bu e, endüstrinin işine geliyor. Doğru. Tabii. <gülüyor> ben de bol bol giydiriyorum ona kitapta aslında farkındaysanız. <gülüyor> evet bir şey daha var. Tabii tabii. Sıra bakma ben konuşmayayım. Biraz konuşayım. Ya. Emriyle, konuşayım <gülüyor> şey. Tamam zemletin, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Artık akıllılar gibi aşıktım. Hı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Deliler gibi evet. aşıktım evet. Ben artık evet. akıllılar gibi aşıktım evet. evet. O da biraz İki sorayım. tane boyutu var aslında Bir tanesi gerçekten biyolojik bir boyutu var <gülüyor> Bir de daha bilişsel bir boyutu var Biyolojik boyutu Ben bu beyinle ilgili okumayı çok seviyorum <gülüyor> Yeni bir alan Çok heyecan verici bulgular günbegün gün Hakikaten yapılıyor Bir tanesi de şu şimdi aşık olduğumuz zaman ...beynimizde ödül ve hazdan sorumlu bölge aktif hale geliyor. Evet. Ve bu bölge aktifken enteresan bir şekilde muhakeme etme, karşı, karar alma ve bir sosyal değerlendirme yapma ile ilgili bölüm... ...böyle bir sinikleşiyor, pek aktif olamıyor. Bu ne demek? Yani bu şu demek... Sesini duyuramıyor. Duyuramıyor yani belki diyecek hani aktif evet. hale gel diyecek ki ya bu adam... Ee, ...dişleri pis geziyor diyecek, dişini fırçalamıyor... <gülüyor> ...bak çorabı kokuyor diyecek belki. Evet, evet. Yani. Ama, Ama konuşamıyor, evet. konuşamıyor. Evet. Çünkü diğer bölüm çok e, baskın o anda... Evet. ...haz, evet. ödül, evet. mutluyum bulutların üstündeyim. İşte evet. ...bize onu yaşatan Hı. beyinsel bir fonksiyon aslında. Evet. Aşağı yukarı da iki seneye yakın devam ediyor bu... ...ancak Hı. ondan sonra daha sağlıklı bir e, değerlendirme Hı. yapacak... Beynin diğer bölümleri palazlanıp da Hı -hı. ortaya çıkabiliyorlar. Evet. Şimdi bir tanesi hakikaten işim diyor. O yüzden aşık olduğunuz kişiye evet aşıksınız Hı -hı. ve o dünyanın en muhteşem insanı evet o an için öyle. Hı -hı. Ve başka türlüsünü de görebilmeniz biyolojik olarak çok çok büyük çok acayip şeyler olmadığı Hı -hı. sürece. Hı -hı. Diğer bilişsel tarafı ise e, bir... Aşka isteyerek teslim olup böyle kendini tamamen olayların akışına bırakma hali var. Hı hı. Bir de yaşadığım hayattan sorumluluk almayı sürekli bir bilinç olarak e, yaşama durumu var. Hı hı. İşte akıllı olarak aşık olmak demek şu demek. Yaşadığım aşkla ilgili bütün sorumluluğu kadere bırakmamak. Evet. Bu aşkı böyle güzel sürdürebilmek için, renklendirmek, devam ettirebilmek için peki ben ne koyacağım üzerine? Tamam doğa çok güzel bir şey bizi geldi soktu ama şimdi ben ne koyacağım üzerine? Doğru iletişim, doğru yaklaşımlar ve işte kişisel gelişim dediğimiz şey burada işin içinde. Güzel içine. anlamda deli olmayı da kaldırıp atmıyor bir köşeye. Hayır. Ya. Yani o hani Hayır. aşık oldum ve deliler gibi evet. aşığımın o sevimli kısmını da ortadan da kalsın, kaldırmıyor. Tam aksine onun daha evet. kendini üretebilmesi için evet. bir ortam yaratıyor diyorsun. Evet. Tahmin ediyorum e, Ebu'cum. Yani bu e, terapide karşına çıkan insanlar ve evlilikte ortaya çıkan ilişkiler, sorunlar falan. Herhalde düşündüm dedi ki ya bir şeylerin farkında olsalardı eğer. Daha temel atılırken. E, ve onu yapmaya çalıştın herhalde. E, Büyük annenle konuşmalarınla evlenmeden önce bir temel çalışması var burada. Zemin çalışması var. ...nelerin farkında olarak... ...ben evliliğe gireyim... ...ve hakikaten birçok boyutlarda yer almışsın... ...bu... E, ...ailelerin ilişkileri de... ...dahil olmak üzere... E, ...ki bence... ...son derecede önemli... E, ...özellikle... ...bizim toplumda... Yani ...onun farkında olmak... ...gerçekten son derece önemli... ...şey gibi görüyorum biraz... E, e, Aşılanmak gibi görüyorum. Evet. evet. evet. Ve ben şey ayırdığını çok beğendim burada. Yani evlilikle ilgili evliliğin inşa edilen bir kurum olduğundan bahsediyorsun. Bu e, bir anda bir evliliğin içerisine insanları veriyor. Çünkü aksi takdirde onu önden inşa edilmiş bir sistem gibi kabul edersem, yapılmış evet. kabul edersem... ...kültürün tanımladığı bir evliliği yaşamaya adayım demektir. Ve onun da ne kadar çok sorun çıkartacağı ortada ama sen... Bir evlilik inşa edilir diyorsun. Evet. Ee, az bir şey açsana onu ya çok az bir zamanımız kaldı reklamı ama Hı -hı. biraz dinleyelim onu senden. Hı -hı. Şimdi il ilişki evet bir takım tanımları var ancak temelinde ilişki benim. Ben kimsem ilişki de aslında o. Onun için ilişkime bakarken ve değerlendirirken bir aynaya da bakıyor olduğumun farkında olmam önemli. Bir örnek var mı bunun için? Mesela Hı -hı. bu ne demek? Bir ilişkiye Hı -hı. bakarken aynaya bakıyormuş gibi olmak ne demek? Mesela... Biz çok fazla bir şey paylaşamıyoruz. Heh. Diyor mesela. Karı koca. O zaman şunu sormak lazım. Ben paylaşımı nasıl getirebilirim ilişkinin Hı -hı. içerisine? Tamam. İstediğim şeyin temsilcisi olmakla da yükümlüyüm. Harika. Hı -hı. Az da sağ ol. Yani, yani. o... O zaman anlaşılıyor. Sen... Ve şunu da ekleyeyim aslında. Tabii, tabii. Ya ben getiriyorum ama o beni istediğim suratla dinlemiyor mesela. <gülüyor> Bu bir bahane. Böyle konduğu zaman aslında ben yapıyormuşum gibi oluyor. Ancak inisiyatifi bende ben değil onun. Yani karşı taraftan hep bir not bekliyorum. Evet. Yani o yaptığım şeyin doğruluğunu onun onayını hep bekliyorum. Oysa ki... ...ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum... ...bunun olmadığı bir ilişki beni mutlu etmez... ...o zaman ben bunu getireceğim... Evet. ...bilinci içerisinde... ...olduğunuz zaman... Yani onda dokuzu yaşadığım için çok defalar biliyorum... Hı -hı. ...en baştaki o aman ne olacak canım... ...durumu... Hı -hı. ...müthiş dönüşüyor... ...ve farklılaşıyor... Hı -hı. ...çünkü niyet farklılaşıyor... Hı -hı. ...arkasındaki niyet... Yani. ...şeyi söyleyebiliriz değil mi... <gülüyor> ...yargılama ile yaklaştığın zaman... ...çözüme gidemiyorsun ama ile yaklaştığın zaman, e, o zaman farklı bir dans başlıyor hakikaten öyle. Ve e, itiraf edeyim, terapist hanım, ara sıra ben hala yargılıyorum ama Allah'tan <gülüyor> Allah'tan farkına... ...Doğan yargılıyorsun diyorum. Yani o kadar içime işlemiş ki demek ki. Hı hı. E, çünkü öyle bir ortamdan gelmişim. Herkes herkesi yargılıyor. Ve birdenbire... Ay diyorum ya öbürünün gözüyle görerek baktığımda bizden bir içimdeki sevgiyi bak her şey değişir veriyor hakeder bütün sıcaklık değişiyor. Evet değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, konuğumuz Ebru Tuay Üzümci. Evet, hep Polat ve beni görüyorsunuz ama şimdi ne güzel bir ilişki terapistimiz var. İyi ki geldin Ebru'cuğum. İyi ki çağırdınız, sağ olun. Ee, şimdi... Ee... ...çok önemli... ...kısımlardan bir tanesi... ...benim dikkatimi çeken kitapta. <gülüyor> ilişkinin başında... el ele göz göze bakıp... ...işte biz... ...hiçbirimizi üzmeyeceğiz değil mi? Aramızda... ...sürtüşmeler çıkarsa söyleyeceğiz... ...dürüst olacağız birbirimize deniyor. Fakat... ...zaman içerisinde öyle durumlar oluyor ki... <gülüyor> ...söyleyemiyorsun... ...ve... ...içinde kalıyor hı hı. E, ve gerginleşme durumları oluyor. Şimdi babaannen bunu anlatıyor ve bir yol gösteriyor. Ve o yollardan bir tanesi de anladığım kadarıyla yazıya dökmek. Bunu biraz açar mısın? Hı hı. Şimdi o veya bu sebeple bazen konuşmak defalarca denersiniz... ...ve bir işe yaramadığı duygusuna kapılırsınız. Öyle bir durumda iletişimin başka yolları da var ve onlara başvurmakta hiçbir sıkıntı yok bilekiz e, çok anlamlı hale getiriyor çünkü bakın yazdığınız zaman şöyle bir avantajı var bir kere ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyabileceği bir durumu yaratıyorsunuz içinizden geçenleri isteklerinizi duygu neyse yazdığınız zaman önce bir okuyabilirsiniz o zaman bir sağlama yapma şansınız var gözden geçirmeyin evet, ama burada da fazla abartmışım evet. gelebilir veya evet. ya bunu ama tekrar etmişim Evet. Burada söylüyorum yeter diyebilirsiniz. Ya çok suçlayıcı bir tavır. Ya, evet. Hiç ona anlayış göstermemişim. Aynen öyle. Hep ben evet. ben bendi. de. Yani görürsünüz her neyse ya da belki dersiniz ki çok güzel oldu yani. Evet. Fakat bu size bir imkan tanır. <gülüyor> ee, bir sağlama yapma, bir gözden geçirme. Bir de ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması için bir fırsat verir. <gülüyor> Üstelik de bir üzerine yatıp kalkmak çok salık verdiğim bir şey evet. danışanlarıma da. Değil mi? Yani bazen böyle seans esnasında çok heyecanlanırlar tamam. Çünkü tek kişilerle de çalışıyorum ben hı. sadece çiftlerle değil. Derim ki tamam şu anda çok heyecanlısın. Demek ki sana dokunan bir tarafı var sana anlamlı gelen. Bunu şimdi not al. Hı hı. Ama yapma. Hı hı. Bir üzerine yat kalk. Hı hı. Çünkü perspektif kazanmak diye çok önemli bir kavram var. Evet. O şeyin içindeyken o an kör noktalarımız çok fazla. Ben şimdi arkamda ne var göremem, bilemem. Hmm. Ama biraz kalksam ayağa geriye doğru beş altı adım yürüsem daha geniş bir açıdan buraya olduğu gibi görebilirim. Evet. Aynı şey zamanı da e, makul bir şekilde perspektif kazanmak için kullanmamız lehimize olur. <gülüyor> evet çok önemli. Ebru'cuğum sen e, konferanslar, seminerler falan da veriyorsun. Hı hı. E, sana ulaşabiliyorlar. Hı hı. E, tahmin ediyorum daha ziyade aile içi iletişim konularında mı konuşuyorsun? Hı hı. Etkili yaşam, takım çalışması, motivasyon gibi konularda da e, konuşuyoruz. Ruz hatta. Polat'la birlikte bu çalışmaları bayağı yapıyoruz. Evet. Çok da keyif alıyoruz. Çok güzel. Hı hı. E, sana ulaşabiliyorlar mı e, bir Hı -hı. İnternet tabi Tabii yani Ebru Tuay Üzümcü arattıkları zaman e, ulaşabilecek tamam. durumları tamam. var. Evet. evet. Senin bugün buraya gelmiş olmandan ben çok mutluyum. <gülüyor> Hakeza. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ gülüyor> İyi ki oldun, geldin Ebru'cum sağ, sağ olasın. İyi ki geldin. Eminim e, izleyenlerimiz de son derecede memnun olmuşlardır. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hadi Değerli teşekkür izleyenler önümüzdeki hafta ...yine bir konuda tekrar buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça